Tuliyat ifade. Telafatı evinden ruhumla şiddete alakası olan bir şahsı metul, muhtelif ve birbirinden uzak mevzulara da ayır, birdenbire kibrit yapmak gibi seri sorular soruyor. Rapt ve yahdis karışıyor. İntihap, kariin arusuna tabidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lillikal. Walla kanazeu fateshelu ve tethabirihiqum Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala'ya hamdolsun ki şöyle buyurmuştur. İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır. Kuvvetiniz de elden gider, sabredin. Sual. Alem-i İslam ulemasının ortasındaki müthiş ihtilafata ne dersin ve reyin nedir? Cevap evvela. Taşiye. Bir zaman böyle demiştim. Alem-i İslam'a gayrimultazan, veya intizamı bozulmuş bir meclis-i mev'usan ve encümen şura nazarıyla bakıyorum. Şeriat'tan istiyoruz ki rey-cumhur budur. Fetva bunun üzerinedir. İşte şu, bu meclisteki rey, ekseriyetin naziresidir. Rey-cumhur'dan maada olan akval, eğer hakikat ve mazam hali ve boş olmazsa, istidadatın reylerine bırakılır. Ha her bir istidad, terbiyesine münasip gördüğünü intikhab etsin. Lakin burada iki noktayı mühimme vardır. Birincisi, şu istidadın ve intihap olunan ve bir derece hakikatı kazanın eden ve akaliyette kalan kavil, nefs-ül emirde mukayyed ve o istidad ile mahsus olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Etba'ı iltizam edip tamim etti. Mukallifleri taassup edip o kavlin hıfzı için mukalliflerin red ve hedinine çalıştılar. Şu noktadan müsaademe, müşahabe cerh ve o derece meydan aldı ki, ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından feveran eden duman ve lisanlarından püskülen belkler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, Şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hıcap teşkil etmiştir. Lakin Ziyan Şems'den tefeyyüz etmesine istidat bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Yağmuru vermediği gibi ziyayı dahi men etmektedir. İkinci nokta. Ekaliyette kalan kavim eğer içindeki hakikat ve maz onu intikhab eden istidaklardaki hevez ve heva ve mevlus aynaya ve nizacına galede çalmasa o kavil bir katar azimde kalır. Zira istidak onunla insibah edip onun müttezasına inkarap etmek lazımken o onu kendine çevirir ve tevkih eder kendi emrine müsahhar eder. İşte şu noktadan huda, tevraya, tahavvül ve mezhep mizaçtan teşerrüt eder. Arı su içer, bal akıtır, yılan su içer, zehir döker. Fakat kaviyen ümit ederim ki, kainatta şu meclis-i âli, şu meczup sergerdan, küre şehrinde, millet-i insaniyede ve Adem kavminde ulema-i İslam âlemi, bir meclis-i mebusan-ı geçecektir. Selef ve halif, asırlar üstünden birbirine bakıp, mabeynlerinden bir encümen şura teşkil edeceklerdir. Sual, Nasraniyet İslamiyet'in inkişafına bundan sonra mani olmayacak mıdır? Cevap, Nasraniyet ya intifa veya istifa ile terk-i silah edecektir. Zira birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifar bulup sönecek veya doğrudan doğruya hakiki Hristiyanlığın esasına cani olan hakaik İslamiye'yi karşısında görecektir. Beşer dinsiz olamaz. İşte bu sır azime Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam işaret etmiştir ki Hz. İsa gelecek ümmetinden olacak. Almış heriatımla amel edecektir. Saniye. ''Sebebi ihtilaf-ı bu haktır desturi yerine, yalnız hak budur. Ve en güzeli budur hükmü yerine, güzeli budur hükmü ikame edilmiştir.'' ''El fubbu fillah, esası merhamet kârı yerine, el buğzu fillah, ikame edilmiştir.'' ''Kendi mesleğinin muhabbeti yerine, başka meslekten nefret harekatında hakim kılınmıştır.'' ''Hakikata muhabbet yerine, ene tarafkirliği müdahale etmiştir.'' Vesail ve delâim, makâsık ve gayet yerine ikame edilmiştir. Halbuki fâsık bir delil ile hak bir netice zihinde ikame edilir. Batıl bir vesile ile hak bir gaye fikirde tespit edilir. Madem gaye ve maksat haktır, delil ve vesilelerdeki fesat böyle irşikâf-ı sebebiyet vermemeli. Sânisel, sebeb ihtilaf, hakime zalim olan cerbezedir fitri tenkit ve beddinliğe istinad eden cerbeze daima zalimdir. Sual, o sa'il-i tekrar der, cerbeze nedir? Cevap, haşiye, bir zaman aşiretlere böyle cevap vermiştir. Müteferrek, büyük işlerde yalnız kusurları görmek cerbezeliktir, aldanır da aldatır. Cerbezenin şe'ni bir seviyeyi sümüllendirerek hasenata galip etmektir. Haşiye, çirkin emirler, çirkin şeylerle tasvir edilir. Gelecek temsillerde kusura bakma. Mesela bir aşiretin her bir ferdi, bir günde attığı balgamı, gerbeze ile vehmen, tay mekan ederek, birden bir şahısta o muhassalı temsil edip, başka efradı ona kıyas ederek, o nazar baksa baksa. Veyahut, bir sene zantında birisinden gelen, râihâ-yı kerîheyi, ile, tay zaman ederek, bir dakikay-i de, o şahsı hazırda sudurunu tasavvur etse, Acaba evvelki adam ne derece müstakızer, ikinci adam ne derece müteaffin, hatta hayal gözünü kapasa, behim dahi burnunu tutsa, mağaralarından kaçsalar akıl onları tevbih etmeye hakkı olmayacaktır. İşte şu cerbezenin tavrı acili. Zaman ve mekanda müteferrik şeyleri toplar bir yapar. O siyah perde ile her şeyi temaşa eder. Hakikaten cerbeze, elmaıyla garaibin makinesidir. Görünmüyor mu ki, cerbeze âluk bir aşıkın nazarında umum kainat birbirine muhabbetle müncezip, rakkansane hareket edip görüşüyor. Veya çocuğunun vefatıyla matem tutan bir validenin cerbeze âluk meylusiyeti nazarında umum kainat hüzün en ağlaşıyor. Herkes istediği ve haline münasip gördüğü meydeyi toparır. Bu makamda size bir temsil, mesela sizden yorulmuş yolcu bir adam yalnız bir saat tenezzüh etmek üzere gayet müzeyyen ve her bir bahçeye girse nakaisten müberra olmak, cinanı cennetin mahsusatından ve her kemale bir noksanı karıştırmak şu alem-i kevm ve fesadın muktaziyatından olmakla şu bahçenin müteferrik köşelerinde bazı pis ve murdah şeyler bulunduğu için i̇nhirâf mizac, sevgi sevki ve emriyle. Yalnız o taaffunatı, taharri ve omurdar şeylere idameyi nazar eder. Güya onda yalnız o var. Hülya'nın hükmüyle fena hayal tevessür ederek o bostanı bir selhane ve mezbele suretinde gösterdiğinden midesi bulanır ve istifra eder. Kemal-i nefretle kaçar. Acaba beşerin lezzetli hayatını russedar eden böyle bir hayale hikmet ve maslahat ruh-i rıza midir? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından destek alır. Sual, herkes zaman ve dehirden şikayet ediyor. Acaba Saniyü Zülcelal'in senat-ı bedi'ine itiraz çıkmaz mı? Cevap, hayır asla. Belki manası şudur. Yuya şikayetçiler ki, istediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehi ettiğim hal, hikmet-i ezeliyenin düsturuyla tanzim olunan Âlemin mahiyeti müsait değil. Ve inayet ezeliyenin tergeliyle nakşolunan tuleyin kanunu müsait değil. Ve meşiyet ezeliyenin matrasın kap olunan zamanın tabiatı muaf değil. Ve mesâlih umumiyeyi tesis eden hikmet-i ilahi razı değildir ki şu âlem imkan fe'yazı mutlakının yedi kudretinden şu akûlümüzün pendesesiyle ve tehabışımız işlahıyla istediğimiz semeratı koparsın. Verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Evet bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daireyi i muhita hareket-i durdurulmaz. Elhasıl gerbeze bir hakimdir. Yalnız seyyiat tarafını konuşturmamalı, onun hasmı olan hasenatı da dinlemeli. Sonra muvazene edip mizanı ı haşirdeki hükm -ı adilane gibi racih gelene muhabbetle hak vermelidir. Sual efkar-ı hazirada nasıl bir tesir etmiştir? Cevap, bak o seviyedir ki, ararat dağı kadar bize zulüm ve tahkir eden ecnebi bir devleti, ne safsatalı bahanelerle, bilmem hangi tarihte Kırım'da, bize yardım etmiş gibi yavelerle, bize dost olabilecek surette gösteriyorlar, hem subhan dağı kadar İslamiyet'in izzet ve şerefine çalışan güruh mücahidini, acip bahanelerle en fena derekesini indirip millete düşman gibi gösteriyorlar. Hem de Avrupa'nın terbiyesinin neticesi olarak ''Huz min şeyin ahsene'' kaidesiyle her şeyin en iyi nazara almak maslahat iken en fena nazar nazara alıp mütemadiyen milleti yese sevk ederek ruhu cemaati öldürüyor. Hem yine cerbeze seydiyesine zaaf-ı akide inziman etmesiyle mesaid-i de en zayıf tarafını ira ederek dinsizliğe zemin ihzar ediyor. Hem yine onun metaicidir ki, muktezâ-i beşeriyet olan, beyn-es-selef cereyan eden tenkidat-ı rakipkârâne veya hak perestâneyi bir celbezi ile her birinin hakkında başkalarının tenkidatını ira edip ve ağzımı ümmet hakkında hürmetsizlik ve emniyetsizliği telkin ederek o vasıta ile ...ezhandaki İslamiyet'in kutsiyetini sarsıyor. İşte bunlar gibi... ...çok mazarratı azime... ...şu nevi cerbezeden tevellüt ediyor. İstanbul'u düşündükçe... ...iki karış kadar biri uzandı. Sair azası... neş mahrum kalmış... ihtiyar bir çocuğun... ...kimsali zihnime geliyor. Sual... ...Anadolu Alehinde çıkmış olan fetvaya ne dersin? Haşiye cahil dikkattir ki... ...merkezi hilafet uleması... Ve darül hikmet ve zabıke-i ahlakiye ile fuhuş, işret, kumar gibi kebair izale değil, tevkif edemediler. Anadolu hükümetinin bir emriyle bütün işret, kumar gibi kebairler men edildi. Demek, desatiri hikmet, nevamisi hükümetle, kavani hak cevabı kuvvetle imtizac etmezse, cumhur alanda avamda müsbir olamaz. Cevap fetvaya mahsûs değil ki itiraz edilmesin. Belki kazayı pazanman eden bir fetvadır. Çünkü fetvanın kazadan farkı mevzu-a'mdır. Gayr-muayyendir. Hem mürcen değil, kaza ise muayyen ve müzendir. Şu fetva ise hem muayyendir, kim nazar etse biz zarure muradı anlar. Hem mürcen olmuştur. Çünkü avam-ı Müslimi'ni onlar aleyhinde sebep etmekte esbabın en ahiridir. Madem ki şu fetva, kazayı tazammım ediyor, kazada iki hasmı dinletmek zaruridir. Anadolu'da söylettirilmeliydi. Netice-i müddeiyatlarını aleyhlerinde olan davalarla, ve ulemadan bir heyet tarafından maslahat-ı İslamiye noktasında muhakeme edildikten sonra fetva verilebilirdi. Zaten şimdi bazı hataik'te bir inklat var. Ezdat isimlerini değiştirip mübadele etmişler. Zulme adalet, cihada bahi, esarete hürriyet namı veriliyor. Sual, neden bu kadar İ, G, haşiye İngiliz olmak ihtimali var? Nefret ediyorsun, musalhasını da istemiyorsun. Cevap, sebep bir değil bildir. Bana en ziyade şedip görünen, manen ahlakımıza vurduğu darbedir. Çekirdek halinde olan secaya ise seyyiyeyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltiyam bulur. İzzet-i İslamiye namus-u millinin yarası pek derindir. Edirne Camii'nde bir İslam hocasının lisanıyla Venizelos gibi şeytan zalime dua ettirdi. Merkezi i Müslümanlar lisanıyla hizm Şeytan olan İGZ, Yunan askerlerini kalaskar, Tathirci ilan ve karşısındaki güruh mücahidini cani, zalim söyletirdi. Acaba bir valide, o dereceye getirirse ki çocuğunu kendi eliyle öldürerek müteessir olmayarak parça parça esse, hiç mümkün müdür ki onda istiyat-ı ve ahlak-ı intifa etmesin? Sual, neden bu kadar İGZ siyasete galip çıkar? Cevap, siyasetinin kassai mümeyyizesi fitnekarlık, ihtilaftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikar etmek, yalancılık, tahripkarlık, Tarişte menkiliktir. Bir adam kocaman bir binayı bir günde harap eder. Bir taburu ihtilale verir. Şu alçak siyasettir ki KTT'i haşiye Konstantini kast ediyor. Zahiren telin ettiği halde gizlice dehalet ediyor. Fenalık ve ahlak seyye, siyasetine vasıta olduğu için her yerde ahlak-ı himaye ederek teşkil eder. Şimdiki İstanbul hali şahittir. Sual, Anadolu'da pek çok zulüm ediliyor ve pek çok Müslümanlar idam ediliyor. Neden böyle yapıyorlar? Cevap, evet muatteosu, pek feci şeyler oluyor. Fakat asıl sebep menun mimsiz medeniyet. Öyle zalimane bir silah şu harbi bahşiyaneye vermiştir ki, o silahın karşısında dayanmak, onun naziriyle mukabele etmek lazım gelir. Şişhane ile mitralyoza mukabele edilmez işte o silah, o düstur ki medeniyet harbin eline vermiştir. Bence kendi gözümle Grandük Nikolovic'in namına iki emri gördüm. Der, askerimize bir köyden bir tüfek açılsa çoluk çocuğu ile imha edilecektir. İkinci emri de bir cemaatta bir adam cephe zararına bize hıyanet etse çoluk çocuğu ile imha edilecektir. İşte böyle azlem bir düstur ile İGZ Anadolu'ya hücum diyor? Sual, alemi İslam'daki ihtilafı tabir edecek çare nedir? Cevap evvela, müttefekun aleyh olan makası da âliyeye nazar etmektir. Çünkü Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, zaruriyat-ı diniyede umumumuz müttefik, zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferruat veya tari telakki veya tari ki teferrundeki bu ittihad ve vahdeti sarsamaz. Racih de gelemez. el bu fillah Distur tutulsa, aşk hakikat, harekatımız hâkim hakim olsa ki zaman dahi pek çok yardım ediyor. O ihtilafat sahih bir mecraya set edilebilir. Eser-Fâ. gaye hayalden tenasih veya misyan olmakla ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. İşte gaye hayal maksat-ı âli, bütün huzuhuyla meydana atılmıştır. Zulmün şedid bir Dünyaca havas tanılan insanlardaki meziyet sebebi tevazu ve mahiyet iken tahakküm ve tekebbüre sebep olmuştur. Fukara aczi, avamın tatlı, sebebi merhamet ve ihsan iken esarete, mahkumiyetlerine mülker olmuştur. Bir işte hasim ve şeref hasıl oldukça havasa peşkeş edilir. Seyhat olsa avama taksim edilir. Mesela bir tabur galebe çalsa şan ve şeref komutanına verilir, taksim edilmez. Mağlup olduğu vakit seviye tabura taksim edilir. Mesela bir aşiret namus karahane bir iş etse, aferin asan aderler. Fenalık ettikleri vakit tu, ne pis aşiretmiş diyecekler. Haşiye musibet geldikçe bana bağırıyorlar. Tatlı yendikçe cündük çağrılıyor. وَاِذَا تَكُونُ فَر۪يهَتُنْ اُدْعَ لَهَا وَاِذَا يُحَاسُنْ حَيْسُ يُدْعَ جُنْدُ Kavli meşhuru şu acip zulmün tercümanıdır. Hem de şu istimai sistemdeki damar zulmün bir meccas şudur. Yüksek tabakadaki birinin öldürülmesiyle çok seneler mâkem tutulur. Halbuki onun cinayetiyle tabakayı alanda yüzer, belki binlerle kişi telef olsa bir iki günde unutulur. Şu ise adalet-i Kur'an'ı yazıktır. Bir şah, bir gedayı öldürse, şeriat kısası hikmeder, ikisini bir görür. Müstahak bir ceza. Şeriatın el kâfil layeri, katil miras alamaz. Yüstur-u Şeriatı şeriat olan kavani-i kadere muntabıktır ki, tariki gayr-i meşru ile bir maksadı takip eden, Maksudun zıdlıyla ceza görüyor. Wilson, Clemenso ve Nizeros gibi. Şuna bir misal. Bidayet-i beri sevab-ı vesilesini binsizcesine şan ve şerefe vasıta yapanlar. Müthiş bir rezaletle neticelendi. Muhakkak bir şan ve şereften sonra elin bir sukut takip etti. lisan halleri hilavet ediyor. Haşiye, keşke tamamen Unutulmuş olsaydım. Leyteni küntü nesyen mensiyya. Fıtratı insan bir mezra hükmündedir ki, secaya-i hesene, temayülat-ı ile beraber, haneler gibi Beste kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşmünemâ bulmak için bir suya muhtaçtır. Havadan gelse, şer taneleri neşmünemâ bulur. Şimdiki şu medeniyet hadisenin heyet işlemaya verdiği tesir gibi, fıtraten, çendan hayır ciheti galiptir. Fakat sündüllenmiş, semere vermiş on çekirdek, yüz değil, bir kurumuş çekirdeğe talebe eder. İşte şunun çaresi, o bazı fitneyi kapatmakla suyu kuda tarafından vermek lazımdır. Suat, ta Abdülzevca ve at gibi bazı mesaili, Mecnebiler sevrişte ederek, medeniyet noktayı nazarında şeriata bazı evham ve şubahatı irade ediyorlar. Cevap, İslamiyet'in ahkamı iki kısımdır. Birisi, şeriat onun müessestir. Bu ise, hüsnü hakiki ve hayr-ı Birisi dahi, şeriat muaddildir. Yani, gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehvel-üşşer ve muaddel ve tabiat-ı beşere ki mümkün, ve tamamen üst bu hakikiyeye geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrar etmiştir. Çünkü birden tabiat-ı beşerde umumen hüküm ferma olan bir emri birden ref etmek, tabiat beşeri birden kalp etmek iktidar eder. Binaenaleyh şeriat vazı esaret değildir. Belki en mahşi bir suretten böyle tamamen hürriyete yol açacak ve geçebilecek bir surete indirmiştir, takip etmiştir. Hem de dörde kadar taabdücü zevcat, tabiata, akla, hikmete, muhafiyetiyle beraber. Şeriat bir taneden dörde çıkarmamış, belki sekizden, dokuzdan dörde indirmiştir. Haşiye, erkek galiben yüz yaşına kadar tercih eder. Karı, yarı vakti hayız olduğu halde elliye kadar telekküh eder. Daha husus, taabdüde öyle şerait koymuştur ki, ona müraat etmekle, Hiçbir mazarrata müaddi olmaz. Bazı noktada şer olsa da ehven-i şerdir. Ehven-i şer ise bir adalet izahiyedir. Ey ha! Alemin her halinde hayrmaz, olamaz. Sual: Darul Hikmet-i İslamiye neden hizmet edemedi? Cevap: En büyük hizmeti adalet hizmetidir. En büyük hareketi hareketsizliğidir. Çünkü buradaki hakim olan kuvvet ecnediyye. Lehinde olmayan her bir hareketi boğuyor. Hareket edenleri gördük, mukaddes camilerde gavullara dua ettirildi ve mücahitlerin cevazı katline fetva verdirildi. İşte darul hikmet, bu fırtına içinde alet ettirilmedi. En büyük mani olan ecnebi kuvvet, bütün kuvvetiyle ahlaksızlığı himaye ve ediyordu. İkinci derecede de, darul hikmet eczaları, kabili intizac. belki de ihtilak değil, şahsi meziyetleri vardır. Cemaat ruhu tevellik etmedi. Eneler tabidir. Delinmedi ki bir vahmı olsun. Ben, biz olmadı. Mesailerinde teşarük düsturuyla işe girişildi. taavun düsturu ihmal edildi. Teşarük maddiyatta eseri azimleştirir. Kırkalade yapar. Maneviyat ve etkârı adileştirir. Belki çirkinleştirir. Teavun düsturu bunun tamamen aksidir. Maddiyatta cemaatın nispeten pek küçük fakat yalnız bir şahsa nispeten büyük eserlere vasıta olur. Maneviyatta ise eseri harikulade derecesine ispat eder. Hem de tenkitleri çok keskinleşmiştir. Karşısına çıkan fikir parçalanır, söner. Eh hakkı aramakla bazen hakkı da kaybeder. Hakta ittifak, eh hakta ihtilaf olduğunda. Bence çok defa hak, ehaktan ehaktır. E hakkın e e müddet-i zamanında... Batılın vücuduna bir nevi müsamaha var. Yani bazen hasen ahsenden ahsendir. Sual, biri dese bu hadisi kabul etmem nasıldır? Cevap Bazen ademi kabul kabulü ademle iltibas olunur. Çok hatiata incar olur. Halbuki ademi kabul ademi deliyle subut onun delilidir. Kabulü adem delili adem ister. Biri şey, biri inkardır. Mesela bir hadisin kabulü, ademi kabulü, kabulü ademi var. Birincisi, bürhani bir cazibe ister. İkincisi, kaziye-i değil, belki cehildir. Üçüncüsü, red ve inkar olduğundan bürhan ve ispat ister. O nefidir. Nefi kolayca ispat edilmez. Belki mutlanı mana ile bir nefsihi müntefi olur. Sual, henkidi nasıl görüyorsun? hususan umur-u dinyede. Cevap, tenkidin saiki ya nefretin teşebbisidir veya şefkatin tatminidir. Dostun veya düşmanın ayıbını görmek gibi. Sıhhat ve tesada muhtemel bir şeyde kabule temayül ve tercih şefkatten, ceddi temayül ve tercih vesvese olmazsa nefretten geldiğine ayardır. Bu aynı rida en kulli aybin keliyle, وَلَاكِنَّ aynı السُّحْدِ türdül الْمَسَاذِيَ Rıza gözü ayıplara karşı peydir. Kem göz ise kusurları araştırır. Saik-i tenkit, aşk-ı hak ve arzuyu tenzihi i hakikat olmalı. Selef-i salihinin tenkitleri gibi. Sual. Zalim yavurların bu kadar propagandalarına nasıl mukabele edilmeli? Cevap. Propaganda sabıkken tezif ettiğim, Zalim cerbezenin veled nameme nameşruudur. Ona mukabele o yalancı silahla olmamalı. Belki sıdk ve hak ile olmalı. Bir tane sıdk, bir harman yalanı yakar. قُلِ اللّٰهُ فُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ De ki, kitabı indiren Allah'tır. Sonra da onları baldıkları batakta bırak, oyalana dursunlar. اِنَّ مَلْحَيْلَةُ ف۪ي En büyük hile, hileleri terk etmektir maziye, mesaibe, kader nazarıyla ve müstakbele, maasiye, teklif noktasından bakmak lazımdır. Çaresi bulunan şey de acze, çaresi bulunmayan şey de ceza, iltica etmemek elzemdir. Hadsî bir hakikat, sual. Hz. Azrail birdir. Bir anda her yerde eceli gelenlerin ruhunu kapseder. Hz. Cebrail, sidretül müntehada, suret-i hakikiyesinde olduğu anda dıhye, veya başkasının suretinde Meclis-i de iman ve İslam'ın mefkanını soruyor veya tebliğ eder daha yalnız Allah bilir kaç yerlerde bulunuyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş Men re'ani fil menami tokat re'ani hakka Beni hirada gören hakikaten beni görmüştür Şu sırrına binaen avam ümmetten binlere bir anda manen ve havasa yakazeten ve keşken temessülü ve umum ümmetin salavatının istimağı ve ahirette umumla görüşmesi ve şefaati hem de bir veli bir anda pek çok yerlerde müşahedesi gibi sırların mihtahı nedir? Cevap. Bir nuraninin kimseli onun hasiyetine malittir. Hem gayri değildir. Şu aleme karşı açılan alem-i suver ve misalin bir penceresi olan etsamı ı eden aynalar, etsamı ı kesifenin hassasız şeklini alır. Fakat Nurani'nin kimsaliyle beraber hassayı zatiyesini de alır. Mesela bir adam binler ayna ortasında dursa her bir aynada aynı şahıs bulunur. Fakat ruhsuz, hissiz, fikirsiz birer şahıstır. Lakin Şems binler aynada temessül etse her bir kimsal kendan Şems'in azamet mahiyetine ve mertebe-i kemaline malik değilse de Lakin şemsin hissi hükmünde olan karareti, hayatı hükmünde olan ziyası, aklı hükmünde olan tembili, havası selase-i camidir. Nurani'nin kimsali hay-i Kesif'in kimsali meyyid-i mütehavriktir. Ruh en bir nurdur. Tahdibi kabul etmeyen, alem misalin pencerelerinde gel bir ruhun gayr-i mahsur de birer ruhu müteccessittir. Havasına maliktir. Onun gayri değillerdir. işaret ifade. Bundan altı sene evvel, şu zelzelenin didayetinde, işarat-ül icaz tefsirini yazarken, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda bağışta bulunurlar. Beyanı sadebinde, şu risaledeki tehneğini aynen yazmıştım. Zaman, tehmimi teyit ettiğinden neşrediyorum. Zeyli, terakende hakikatlerden bir aşkıredir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ma'arazaknâhum muntikun. Şu cümleyi âliyenin itmadında bir icaz-ı icazi var. Çünkü yetesaddakun veya yüzekkun gibi kısa bir cümleye beden bunu ihtiyar etmesinden sadakanın şerait-i makbuliyetini vehme ihsaz ve lukat üstünü ihsan ediyor. Sadaka, beş şartla tam sadaka olabilir. Birincisi, sadakaya muhtaç olacak derecede tasaddukta israf etmemektir. Şu şarta imaen, Mimma'daki mini tebeziyeyi menar etmiştir. İkincisi, kendi malından vermeli. Yoksa Ali'den alıp veliye vermemeli. Şuna işareten, hasır ifade eden Mimma'azaknâhum'daki takvimi ayar etmiştir. Üçüncüsü, Minnet etmemektir. Buna Remzen, Rızaqna'daki hakiki malik kim olduğunu ve sadaka veren yalnız vasıta olduğunu göstermekle şu şarta medar etmiştir. Dördüncüsü, fıybi nefis ile, rızayı kalp ile olmalı, havfu fakr ile olmamalı. Şuna tellihen, Rızaqna'daki nur azametle, İnnallahu ve rızâhu zülkü ve tümmetin, muhakkak ki Allah güç ve kuvvet sahibi rızaktır. Manasını remzedip şu şarka emare etmiştir. Beşincisi, sabakayı alan sefahatte değil, belki nafakasında ve zaruriyesinde sarf etmeli. Şuna tenmihan yümfikunun maddesini alamet etmiştir. Altıncısı, şark-ı kemaldir. Mala hasredilmemeli. Zira tasadduk malda olduğu gibi ilimde, fikirde, fiilde de olur. Şu tamime, lafzındaki umun ile ima ve yunkikune'deki ıtlak ile işaret etmiştir. Çünkü makame hitabiyede ıtlak tamimdir. İslamiyetin bir züb-i olan zekat, beşerin hayat nevriyesi için ehemmiyeti şudur. Hadiste var, Zekatu قَمْتَرَةُ İslam, Zekat, İslam'ın köprüsüdür. Yani zekat bir köprüdür ki, Müslüman kardeşi olan Müslümana muavenet için ondan geçer. Zira memurun bih olan teavun, o vasıta iledir. Ve nevri beşerin heyet-i içtimaiyedeki nizamın sırat-ı müstakimi odur. İnsanlar içinde maddi hayatın cereyanına rabıta odur. Perakiyat-ı beşerdeki zehirlere tiryak odur. Evet zekatın vücudu u ve onun kabilesi olan sadakaya ve karz-ı hasene ve davet-i kur'aniden ve libanın ile beraber hürmet-i şeridesinde asim bir hikmet. Ali bir maslahat, vasi bir rahmet vardır. Eğer sayfî âlemde tarihi bir nazarla dikkat ve cemiyet ve şeriyenin mesavisinin esasları teftiş edilse, görülecektir ki, bütün ihtilal ve tesadın asıl ve madeni ve bütün ahlak-ı rezilenin muharrit ve menbaı tek iki kelimedir. O iki kelimenin intizacından bomba gibi küre aç patladı ve izdivacından medeni insanlardan canavarlar doğdu. Birinci kelime ben tok olsam başkası açlıktan ölse bana ne. İkinci kelime istirahatın için zahmet çek sen çalış ben yiyeyim. Merhametsiz, nefis peres olan birinci kelime gaddaredir ki âlem insanı zencireye getirip kıyameti kopmak üzeredir. Şu kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki o da zekattır. Ve zekatın mükemmeli olan sadakattır ve onun mütemmimi olan farz-ı hasemdir. Hariz, Hodyam, zalim olan ikinci kelimedir ki, beşerin terakkiyatını öyle sarsıyor ki, her ateşine atmak üzeredir. Şu dahi-i dehyanın bir davası var, o da hürmeti ribadır. Ve faizin bütün vesailini hayat-ı içtimaiyeden ret etmektir. Hodyam ellerde, servetin insanına vesile olan riba kapları, bankaları settir. Evet bu kaplarla, servet ve temellik, kalil adamlarda toplanır. Bu iki düsturla tevzi edilmezse gasp edilecektir. Evet, heyet içtimaiyedeki imtizamın şartı, tabakat-ı beşer birbirinden uzaklaşmamak, Tabakayı havas, tabakayı adamdan, taife-i ağniye, taife karadan ayrılmasın ki sılay rahim kopmasın. Halbuki, ribanın hayatı ve zekatın mevkiiyle geniş bir mesafe açılmış. Öyle bir uzaklık olmuş ki hayti nasıl kopmuş. Tabak-ı Süflâ'dan, tabak-ı karşı ihtiram, itaat, tahabbüt yerine yalnız ihtimal sedası, haset sayhası, kin enini, nefret velvelesi, intikam feryadı yükselip işitilir. Tabak-ı Ulyâ'dan, tabak-ı merhamet, ihsan mutatife bedel, yalnız zulmün akışı, tahakkümün saikası, tahkirin rahatı iniyor. İşte bu haleti ruhiyedendir ki, sebebi tevazu ve terahdım olan havasıdaki meziyet, tekebbür ve gurura sebep olmuştur. Şefkate, acımaya ve yardıma sebep olan fukara aczi, evamın fakrı, esaretlerine, sefaletlerine sebep olmuştur. Eğer şahit istersen, alem-i medeninin fesat ve rezaletine bak. Zaman çok sahipleri gösterecektir. El-Hazim. Tabakatın birbirine yakınlaştırmasının çare-i Erkan İslamiyetten olan zekatı, heyet-i tedbirine vasi, âli, düstur iktikaz etmektir. İslamiyette en büyük tediri olan cibayı, vesailiyle ilgâ etmektir. Adalet-i Kur'aniye, âlem kapsamında durup ribaya yasaktır. Girmeye hakkın yoktur der. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Rumuzu tavazca ediyor. Mesela, اِيَّكُمْ نِنْكُمْ اِشْرُونَ Sizden 20 kişi olsa ilahîdir. Mesela hecri fil bahri denizde akıp giden gemilerde ilahîdir. Mesela kut ile ashabul uhtut uhtut ashabına lanet olundu ilahîdir. Mesela mesela ilahîdir. Aşura. Sual. Men ente, e ente ente, bade merited. ''Vehel li beden te'esirun ki vahdaki ruh.'' Cevap ''Ene tevellettü'l-an mutelakkisan min semanine sa'iden temakhadu ki erba'ine sene bi kibamatin miserseletin ve istinsahatin müteserseletin ''Fehadis sa'id hayyun natikun meyitun lev bil incimâdi temasike zaman. و تمثل أولئك الصيد لما تعرف فذهرت عليهم في الأكبر فتفرق مني ما زانى وأغصت منهم ما شانى فكما أن أنا الآن هو أنا في هاتيك المراحل كذالك أنا أنا فيما يأتي من المنازل إلا أنه في كل سنة Bi muhacenetih neymi, lisa kimi tilkel bilad, yücebbidu ene libâsehu fe yelbeses sa'id gel cedîd ve yâhleûl akîd. Sual kimsin? Ölsen yine sen misin? Bedenin inhilâli ruhun şahsiyetine tesir etmez mi? Cevap ben bu anda 80 saatten telhis ile tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsı kıyametler ve müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar. Haşiye, müstensih, kalemi kudrettir. Şu ayet 79 meyyid, bir haydi natıkın fehlistesidir. Eğer zamanın suyu donup dursa, mütemessil olan o sahipler birbirlerini görseler, şiddet-i birbirlerini tanımayacaklardır. Ben onların üstünde yuvarlandım. Hasenat, lezzat dağıldı kaldı. Seyyiat, âlem toplandı, yüklendi. Nasıl ki şimdi o merhalelerde daima ben, benim. Öyle de, Mevkinle gelecek menzillerde de yine ben, benim. Lakin her senede şu menzil hanelerdeki zerrat iki muhaciret umumi yaptığından ene dahi libasını değiştirir, yırtılmış Saidi atar, yeni Saidi giyerim. İncas Subhan, men ixtifa bir şiddet zihorhi, ye huvyete veya huvyete kâsiyete veya huvyete mahiyeti tutar. Haşiye, tuleatın ahirine dikkat. Birbirinden eltaht ve eşef, kudretin çok aynaları vardır. Camdan suya, sudan havaya, havadan esire, esirden alim misale, hatta zamana, hatta fikre ilâhur, henevli ediyor. Suda kesilkin aksi, aslın aynı değilse, nurani de gayrı da de değil. Hava da aynıdır. Hava aynasında bir kelime, milyonlar kelimat olur. Kudretin şu matla aslında sırrı tenasül, kalemi sunu ilahi acıb istinsah ediyor. Fe tebarek allahu ahsanu halifin. Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah'ın şanı ne yükedir? Misneyn telakki edilen zıdbeyin. Zevki olan sofiye, vahdetül vücudu Allah hesabına kainatı ı inkardır. Fikri olan felsefe ve zaifül itikatların lisanında olan vahdetül vücut ise haşa, kainat hesabına Allah'ı inkardır. Biri vahdet-i şuhud, diğeri vahdetül mevcudu tazammın eder. Ey السَّرَى مِنَ Nazar, meseleyi zevkiye de tasarruf etse bozar. Zevki, keşfi olan emir, Nazarı fikir mizanı tartılmaz, ona inse katılaşır, çirkinleşir. Mesela toprak altında bir çekirdek, havada ondan çiçekli bir sümbül var. Alemi kurapla nazar, çekirdeğe dikkat etse ince esasatı görür. Hava alemindeki müzehher sümbülü onlara irca ile izah edemez. Çekirdek içine sıkıştıramaz, İşte zevk burada bakar, nazar orada rü'yet değişir. Bir çare hakikatlar kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. Demişler. Subhanallahi Mustafa li şiddet-i zuhureh. Şiddet-i zuhurundan istikare etmiş olan zat akdes. Ben de derim: neam ve subhanallahi ihtifa li adana biddehi ve lela cenne ve'z-zenhiriru lema azabet cehennem ve la ahrafat." Evet, Adem-i Zıttı olmadığından istihar etmiş olan zat Akdez her türlü nüksandar münezzehdir. Cennet olmasa cehennem tazik etmez. Zenherir olmasa ihrak etmez. Nefis fereslerin nazarı dikkatine. Haşiye, birlikte ikisi bir iken, hevesi sanatlar birinin kıymetine vergiler ilave ediyor. Bir lokma kıp paraya, bir lokma on kuruşa. Ağza girmeden boğazdan geçtikten bildirler. Yalnız birkaç saniye, ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan zai kayıptaldır ve memnun etmek için birden ona gitmek israfın en sefilidir. Eskide ekser İslam açtıydı, televizyeye ihtiyar vardı. Şimdi açtır televizyede ihtiyar yoktur. Lezzet perestlerin nazarı dikkatine. İnsan eski zamanını düşünse. Ya lisanı veya kalbi, ya ah, ah, veya oh, o oh, tasattır veya tenaffuz edecektir. Ah, müstefil elemin tercümanıdır. Oh, ruhtamuzlar bir lezzet ve nimetin muhbiridir. Ah'ı dedirten lezaiz maziyenin tasavvuru zevalidir. Çünkü zeval elen elem, lezzet olduğu gibi. zevali i lezzet de elemdir. Şairlerin divanları tasavvuru zeval lezzetten gelen bir el-i fikrinin birer Oh yani elhamdülillah dedettiren âlam-ı maziyenin zevali, verdiği lezzeti ruhaniyenin unvanıdır. Demek muvakkat lezzetten ziyade muvakkat eleme tebessüm etmeli, hoş geldin demeli. Evlenmeli. Bekarlık bihkarların karıdır. Bakire iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekar, iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivaç, hasliye tehzip eder. Sual, hangi cemiyettensin? Neden muhalefeti şiddetle tenkid ediyorsun? Cevap, şehada cemiyetindenin. Tek bir veliyi inkar veya istikaf etmek meşgundur. Öyleyse, iki milyon evliyaullah olan şühedayı inkar etmek ve kanlarını heder saymak, meşgul en en meşgumudur. Zira muhalefetler, haksız olarak harbe girildi. Hasmımız haklı idiler. Cihad değildi. İşte şu hüküm iki milyon şöhedanın şehadetini inkardır. Bence en çok duamız bu olmalı. Allahümme la tecal be'sena beynena Allah'ım. Kavgamızı içimizde birbirimize karşı kılma. Bizi dahili mücadeleye sürükleme. Bir hakikat var ki en bedevi ve hatta Vahşi insanlar dahi o hakikate karşı serfuru, bürde itaat ve ihtiramdırlar. Bir aşiretten mütehasım iki kabile, haris bir hasım zuhur etse, sevki tabi ile husumet tatil edilir. Şayâne istiyarattır ki medeni, münevdez, telakki edilenler, o vahşilerden çok aşağıdırlar. Husumet-i hariciyenin zuhuruyla dahili husumeti teşkil ederler. Eğer medeniyetle ten ise insanın saadeti, vahşeti cehalettedir. Alim i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Şu kuzusuna süt, bu yavrusuna kay verir. Batıl şeyleri tasvir, safi zihinleri idlaldir ve cehdir. Badehu, ceh ve red ile tedavi ya olur ya olmaz. Bir çare İstanbul, mütebain, dahiyane prensiplerin, herkinat-ı musrraneleriyle, ...kabiliyeti telkihasını kaybetmiştir. Zihni ağırlıkta olmuştur. Nisyan bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir. Mütekâkim'i unutturur. Derece ı hararet gibi her musibette bir dereceli nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki dereceli nimeti görüp Allah'a şükretmeli. Yoksa istizam ile üflense şişer, merak edilse ikileşir. Halpteki misali hakikate inkılap eder. Zulmet-i Münevver'e. Efkar-ı Hazra'da cehli basiti, cehli mürekkebe kalbeden en mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla anladım zannetmek ve meçhul şeyler ona irca ile izah ettim zannetmektir. Halbuki tarih yahat had ya ile olur. Yoksa bazı cahil ve müsemmaya mümas olan veki muzlim ve göze çarpan ki şeffaf bir ismi cami ile olmaz. Manyetizma, telepati, kuvve-i gibi. gidir. İhya-i din, ihya-i millettir. Hayat-ı din, nur-u hayattır. Ümmet, şeriata temessükü nisbetinde terakki, tesahürü nisbetinde tedennisi, fakait-i tarihiyedendir. Rumus, ifade. Herkes insanlarla meşgul, ben insanlardan usandım. Misalilerle mubahase daha hoşuma gidiyor. Çünkü münsüftırlar. Gariptir ki bir iki senedir uyanık iken zihnimde bir karanlık oluyor. Bazen misyanı mutlak basar. Alemi mename girdikçe bir vuzuh geliyor. Daha iyi görüyorum. İşte iki gece alemi menamda iki suale maruz oldum. Birinci gecede cevaba hazırlanırken uyandım. İkinci gecede cevabı verdim. ...daha itman etmeden uyandım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sual. İrcaz-ı Kur'an'ı... icaz ile beyan et. Cevap. İrcaz-ı Kur'an... ...yedi menabi külliyeden tecelli... ...ve yedi anasırdan... ...tevekküt eder. Birinci menba. Lahzın tesahatından... ...nazmın cezaletinden... ...mananın belagatından... ...mefhumların bedâatından, ...mazmunların beraatinden... ...üstukların garabetinden tevellük eden nakş-ı acıktır. İkinci unsur, umur kevniyedeki gayıttan, hata ilahiyedeki gayıttan, mazideki kayıttan müstakvaldeki kayıttan terekküp eden ilm-ül 3 Üçüncü menba, lafz pek çok ve usul-ü aradiyece nazar-ı belâgat ve müstahsen, hikmet-i vücu vücud ve ihtimalatın çumulundan, ve mana cihetiyle meşari ve evliya, ezvâk-ı ârifin, mezâhid-i sâlikin, mesâlik fukaha, turuku u mütekelliminin Ve ahkam ciyetiyle hakaik-i ahvâl, vesâtir-i saadet-i i terbiye, revâbık-ı hayat-ı içtimaiyyenin istiabından. Ve ilmi ciyetiyle ulûm-i kevniye, ulûm-i ilâhiyeye istiyarakından. ...ve makasıt ile muvazenet ve ıptırak... ...ve desatür-i fıtrata mutabakatından neş'et eden camiyeti harikuladedir. Dördüncü soru: Her asrın vereceği fehim ve edebine... ...ve her asırdaki tabakatın derece-i istidak ve kabiliyetine ifaza-i Her bir asra ve her asırdaki her bir tabakaya kapısı kürşade... ...ve her birisini irza etmekle hasıl olan harikulade tazeliğiyle ihatasıdır. Beşinci menba. Nakil cihetiyle ihbar-ı evvelim ve ahirin, hakaik-i gayb ve şehadet, serâir i ilahiyye, revabı-tı dair hikayatıdır ki ne vaki, ne akıl ve mantık onu kabul etmese de edememiş. Kötü ü sadıkânın ittifakından musaddikane, ihtilafi yerlerde musahkihane, hikayatından neşet eden ifbarat sadıkasıdır. Altıncı unsur. Hazanlın ettiği ve tesis ettiği din İslam'dır ki, onun misline ne mazi muhtedir olmuş ne müstakbel muhtedir olabilir. Yedinci menba. Şu altı menbadan çıkan en var esiklerinin imtizacından eden, hüsnü hakikiden hasıl olan zevk-i ircazdır ki, hadsen bilinir, kadirne lisan, ve fikir kasırdır. Eğer desen, tasvirden anlaşılır ki, taaddüdü mesalik ve ihtilafa turup turut makduktur. Cevap evet, makduktur, hem zaruridir. Eğer kodganlıktan neş'et eden inhisar zihniyetiyle başkalarının reddine kalkışırsa, el-buğzu su istimal ederse o vakit ihtilaf zarardır. Yoksa el-hubb fillah sorunu esas susa Tekamünde teavul kanununu bilse, şeriatın müsatini, tabipliğini düşünse, ihtilaf imtizaca sebep olur. En hasıl, herkes kendi mesleğine, Hüve hakkun demeli, Hüvel hak denemeli. Veyahut Hüvel ahsen demeli, Hüvel hasen emmeli Ey sâil misali, cevabı muciz istedin, ben de mücmel cevap verdim. İzahı istersen birçok mücellet lazım gelir. İşte şu anası ı anın yalnız birinci unsurun, ikinci cüz'ü olan nazmın cezaletini beyan etmek için işarat-ı İrcaz namındaki tefsirini iran ediyorum. Zira bütün o tefsir ancak nazmın cezaletinin bir kısmını şerh edebilmiştir. İkinci sual ki, cevap yarısı beyaz, yarısı siyahtır. Dedi ki, bürhanınızda şek itiraz geldikçe imanınız sarsılmaz mı? Bu maraki evham olan istidlaliyatla tahri zarar vermez mi? En yani cevap. Eğer neticeyi dürhane ile bağlı, onunla ikame ve ispat suretiyle olsa ve tahakkuku akaiqa ayar tutmakla ademi denilden ademi medrulü tevehhüm esse zarar olur. Halbuki iman incecik bir dürhane yüklenmez. Belki öyle bir katse bina ve istinat eder ki. O hat öyle menadiden kuvvet ve öyle meadinden ışık alır ki söndürülmesi, kainatın söndürülmesidir. Birinci menba, en azim icma sırrını ve en vasi tevatürün manasını kazammın eden milyonlar ehli hakikatın ittifakıdır. sırr icma ve sırr-ı tevatür noktasından tecelli eden bir has-ı ile o netice zihninde karar kılmıştır. Zira her bir muhakkikin bir bürhanı var ve o bürhanın mahiyeti teşhis edilmese de vücudu katriyen mağlumdur. Acaba dünyada hangi itiraz ve şüphe vardır ki milyarlar huyud-u teşekkür etmiş şu habni metini Çünkü derim vahdete dair şu netice hasra gelmez ehl-i tahkiyetin her biri bir bürhan veya berahin ile hakikat olarak görmüşler. Demek onların bütün ruhları sarsılmaz bir ruhhandır. Çünkü o ruhları tanımasa da vücutlarını bilir. Hadsin zengin bir menbaıdır. İkinci menba. Kainatın bütün şahadatıdır. 3. menba. Vicdandaki fıtratdır. Bunlar gibi daha çok menbaalar vardır. İşte bu hat bütün menabeyi söndürülmezse sönmez. Şüphe bir delili, yüz delili asada. da meddûle iğrâs zararı edemez. Çünkü o kubbe yalnız bir direk üstünde kain değildir. Zihnin cüz'iyeti hasebiyle, müşteri nazarıyla ispatına çalışmak hatardır. Belki bu ispidül ve berâhinin vazifesi menfidir. Matlabı tavzuh eder, tasfiye eder, bazen de takviye eder. Tepkik iki çeşittir. Biri gittikçe nurun alanı nur eder, Diğeri gittikçe şüphahatın zulümatına düşer. Mesela bir tatlı suyun menbaı var. O menbaadan binlerce cedavil ve cetbellerden şubeler teferru ederek çok yerlerde dolaşıp bazı eczai ahayla bulaşmış. İşte bir adam menbaı gördü tatlı, hakkal yakinle tatlılığını anlamış. Teşahubatın ittisalini dert etmiş. Sonra hangi cetvele yahut herhangi ter'e rast gelse Edna bir emare, tatlılığına dair ona kanaat verir. Ta aksi katli bir delille tebekkül edinceye kadar, o vakit başka madde karışmış der. Bu nevi nazar ve tepkik, imanın kuvvetle inkişafına yardım eder. İkinci nazar. Menba'dan aşağı inmeye bedel aşağıda gezer. Bu ise hangi ter'e rast gelse, acılığına bir emare görse şüpheye düşer. Tatlılık için delili i kat'i arzu eder. Heyha! Her yerde bürhan ele gelmez. Böyle incecik bir tere, cesim bir neticeyi bindirmek ister. Gitgide şüphe, emniyetsizlik tezahür eder. Hem de aklı nazar penceresiyle eşyaya bakar. Halbuki mahalli iman olan kalp, has ve ilham gibi isimlerle tabir edilen bir hissi, sadiseyi, batınli ile hakaika bakar ki enbiyada vahiy o hisse göredir nazar akli kendi desatiriyle çok fakirdir ve dardır. Pek çok hakaite karşı kasır olur. Kavrayamadığından hakikat değil der, reddeder. Bir insi tarafından soruldu. el hakku ya'lu ve na yu'la aleyh. Hak daima üstün gelir, hakka galebe edilmez. Halbuki kafir Müslümana galebe eder. En cevap. Sıfat-ı kelamdan gelen evamiri teşiiyeye karşı itaat, ve isyan olduğu gibi. Sıfat-ı iradeden gelen evamili tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. de mükafat ve mücazat ben ahirette olur. İkincisinde ahlebi dünyada olur. Mesela sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı sefalettir. Say ve sebatın sevabı servet ve galepedir. Şu halde kafirin evamiri tekviniyeye karşı itaati. Müslümanın evamir-i tekminiye karşı isyanına galebe etmiştir. Bir müslim her bir sıfatı Müslüman olmak lazım gelmediği gibi, bir kafirin her bir sıfatı kafir olmak ve küfründen neş'et etmek lazım değildir. Veya galebesi ona istidraçtır, Müslümana takdirdir. Şu alemin ihtilali nedir? Sayin sermaye ile mücadelesidir. Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur? Evet, ...vücudu zekat ve hürmet riba, Karz ı hasen, şerait-i Şu riba kaşını altından çeksek, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir. Yavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Şimdilik biri necis, biri encesdir. tahir mutlak, yalnız vesatiri İslamiyet'tir. Öyleyse iki cereyana da lanet. Evet, lakin bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına... Onun izalesine çalışan necise, necis demekle onu da kendimize sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Mesela bir kızı seni boğuyor, bir ayı da onu boğuyor. Ayının bağrına dürtmekle kendine musallat etmek akıldan ziyade cünurdur. Zaten bir cinnet-i dünyaya dünyaya dağılmıştır. Küfrün inşik halkından ne görüyorsun? İttihad ı İslam. İttihad ı İslam nedir? İttihar-ı İslam, şaktan garba, cenuktan şimale mümfet, bir meclis-i nuranidir ki el-an, 300 milyondan fazla bulunur ki, gafletlerinden maaşı, gayri meşhur bir surete girmiş olan bir rabıta i metin ile birbiriyle mergüptürler. Misak-ı ezeliyye ile, peyman ve yemininiz olan iman ile o cemiyete dahil olmuşuz, ehl tevhidiz, ittihada memuruz. Şu cemiyetin şubeleri, bütün mesajı, ve medaris ve takaya ve zevayadır. Ve şu cemiyetin reisi Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Kanun esasisi Kur'an-ı azim Bütün esrat mabeynindeki rabıta-yı nuraniyeyi şuuri bir surette ihtizaza getirmekle bütün o şubelere ifazayı nur etmek zamanı gelmiştir. İşte Kabe-i Saadetimiz olan İttihadı Münevveri İslam'ın Hacer-ül Esved'i Kabe-i ve düvretül beyzası Ravza-i Mutahharı'dır. Mekke-i Mükerremesi Ceziret-ül Arap'tır. Medeniyet-i Menevzeresi Devlet-i Bir zaman İslamiyet'in secaya cevabı mehasin ahlakına işareten Rumuz tarihiyle şöyle demiştim. Eğer şu Kabe'nin ziynet ve nakşını görmek istersen işte bak. Haya ve hamiyetten neşret eden Cihan merdan Humret hürmet ve rahmetten tevellüt eden masumane tebessüm, cezalet ve menahattan hasıl olan ruhani halavet, aşk-ı şebaviden, şevk-ü bahariyden, neşet eden semavi neşe, hüzn-ü gurubiyden, ferah-ı sıhriden vücuda gelen melekuti ve zed, hüsn-ü mücerdetten, i tecelli eden mukaddes zine, birbiriyle intizah edip ondan çıkan lev-i nurani, o şart ve garbın Kâb-ı Kavseyni olan kâbe Saadet'teki Tak-ı Muallâsındaki Kuzahındaki Elvan-ı Sab'an'ın ve Yeşil Levni'nin kimsalini göreceksin. Lakin ittihat cehil ile olmaz. İttihat imtizacı efkardır. İmtizacı efkar marifetin şuali olur. Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap. Bir adam. Seni çamurda düşürmüş öldürüyor. Ayağını senin boğazına basmış olduğu halde istifam-ı istifatıyla sual ediyor ki mezhebin nasıldır? Buna cevabı ı müskit, küsmekle sükut edip yüzüne tükürmektir. Tükürün İngiliz-i Laim'in o hayasız yüzüne. Ona değil, hakikat namına şudur. Sual, dini Muhammed nedir? Cevap, Kur'an'dır. Sual, fikir ve hayatı ne verdi? Cevap, tevhid ve istikamet. Sual, Mezahimin davası nedir? Cevap hürmet iba ve vücut zekattır. Sual: Çuza zileye ne der? Cevap ve en neyse lin insani illamasa. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve ledine yekmezun el zehbe wal kibda, walla yuntikounha ki sadi bil lah. Tabeşirhüm Altın ve gümüşü gizlita, onları Allah yolunda harcamayanlara. ...hemen acıklı bir, bir azabı müştere. Mücahit bir hayvan mersiyesi Ve mâ da o cunûde rabbite illâhu. Rabbinin ordularını ondan başkası bilemez. İşte o cunuttan bir gazi şehit. Nevi hayvandaki meymûn sahip. sa'id. Ey maymun ü meymûn! mahzun, Yunan'ı da mecnun eyledin. Öyle bir fakat buldun ki siyaset çarkını bozdun. Lloyd George'u da kudurttun. Venizelos'u geberttin. mizanı siyasette pek ağır oturdun ki küfrün ordularını, zulmün meşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın. Başlarındaki maskelerini düşürüp maskara ederek bütün dünyayı güldürdün. Cennetle mübeşşer olan hayvanların isrine gittin. Cennette de çünkü gazi ve şehitsin. Mühim bir nokta. İslam, gaflet edip küstü. Hristiyanlık dini, fen ve medeniyeti kendine mal edip, iki silahla galebe çaldı. Şimdi şarkta müthiş bir silah iman ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı. Yoksa yine küssek, onu da Hristiyanlık İslamiyet aleyhinde istimal edecektir. Buna karşı dayanılmaz. cumhur avama müteveccih olan bir fikir, bir kutsiyet almazsa söner. O desafire kutsiyet verecek, İki muazzam rakibi din var. Şu keskin fikir, gözünü açtığı vakit hasmını ve hasmının elindeki silahını Hristiyanlık dini bulmuştur. Öyleyse, o fikir kutsiyet almak için İslamiyet'e dehalet etmeye mecburdur. Tiryak Meclisiyet ve enamiyet hastalığını izale eden ihlas ve teselli mayasıyla yedi kavanozdan alınan imani bir tiryak, nariz bir asrın hasta bir unsurun, aliv bir uzun reçetesinden bir parçadır. Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile münasebet dar olmasından buraya dercedilmiştir. Risalet-i Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam bahseden bu gelen on dokuzuncu söz, gerçi dercedilen on yedinci ve on sekizinci sözlerden sonra ise de kutsiyetine binaen bunlardan mukaddem oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Cümle tahliyat, ol hakim-i ezele ve hakim-i ezeliye ve rahman-ı len yezeliye el-yaktır ki, Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime-i âliye, üstü'l-esası İslamiyet olduğu gibi, kainat üstünde temerziş eden İslamiyet'in en nurali ve en ulvi bayrağıdır. Evet, nisat-ı ile peyman ve yeminimiz olan iman bu menşur-u mukaddesde yazılmıştır. Evet, hayat olan İslami, bu kelimenin aynen hayatından nebean eder. Evet, ebeden namzet olan mev-i beşer içinde saadeti saray-ı ebediyeye tayin olunanların ve o saadetle tepşir olunanların ellerine verilmiş bir ferman bir vesife-i Evet, kalp dinlenir ve avalim-i gaybe karşı olan pencerede kurulmuş olan latife i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan Timsal-i Nurani ile Sultan-ı ilan eden Haritay-i Nuraniyesidir ve Tercüman-ı Evet, vicdanın esrarengiz olan Nutfu-i Beliğanesini Cemiyet-i karşı vekaleten terennüm eden Hafîb-i Fasîhî ve kainata Hakim-i Ezeli'yi ilan eden İmanın mübelliri, beliri olan lisanın elinde bir menşuru layezabidir. İşaret, bu kelime işaretin iki kelamı birbirine şahidi sabıktır ve birbirini tezkiye eder. Evet, uluhiyet, nübüvvete, mürhan-ı Muhammed Aleyhisselam da sani i Zülcelâle zatı ile, lisanıyla mürhan-ı imnidir.